ولا ومن يضل فلا هابلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبس منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيباً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذُنُوبَكُمْ ومن يتعي الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu aleyhi ve sellem muşarral umuri muhtesatuhar ve kulle muhtesatin bid'a ve kulle bid'atin dalala ve kulle dalaletin fin nart Evet muhtemem kardeşlerim. Geçen haftaki aldığımız hadisi hatırlayacak olursak hangi hadisi işledik? Cibril hadisi. Meşhur Cibril hadisi. Bu hadisi kim rivayet etti? <gülüyor> Ebu Ebr bin Hattab radıyallahu onun rivayet ettiği bir hadis. Evet. Hadisin başlangıcı nasıldı? <gülüyor> Temsil hatırlıyor musun? hadisin başlangıcı. Hadis başlangıcı oradaydın değil mi? oradaydım. Allah rasulü selamıyla sahabesi ne yapıyorlar? Mesçitte oturuyorlar bizim oturduğumuz gibi. Ne oluyor sonra? Yani <gülüyor> yani yoldan gelmemiş gibi gibi gelen birisi. Dışarıdan bir adam geliyor. Bu adam nasıl? Kim siyah saçları var. Yani genç birisi. Sonra ben beyaz bir elbisesi var. Hiçbir yolculuk eseri yok. O beldeden de değil. Hiçbirimiz onu tanımıyoruz diyor. Ne yapıyor sonra bu adam? <gülüyor> Peygamber <gülüyor> aleyhisselam <ayırsın. Peygamber Ay> <gülüyor> geliyor. Dizinin dizinin dibine, dizine dayıyor. Bu da gösteriyor ki Allah Resulü aleyhisselam da o anda ne yapmış? Diz çökerek oturmuş. Çünkü dizini yaslayabilmesi için aynı heyette, aynı oturuşta oturması gerekir ki o da ne yapıyor? Geliyor diz çöküyor. Ve ne yapıyor? Ellerini baldırına koyuyor. Alimler bunun için ne diyor? Bu aynı zamanda <gülüyor> bir ilim talebesinin nedir? Hocasının önündeki oturuş adabıdır. Peki bu adam neden geldi? Ne soruyor Allah Resulü Selam'a? Ya Muhammed İslam nedir? Bana İslam'dan haber ver. Nasıl cevap veriyor Allah Resulü Selam? İslam diyor kelime-i La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ondan sonra ne diyor? Namazı kılmak. Sonra orucu tutmak. Sonra zekati verme. Sonra hacca gitme. Bunları sayıyor. Peki adam ne diyor? Mesela abi? Doğru söyledi. Ne diyor Ömer Biz diyor şaşırdık. Neden? Çünkü soru soranın heyeti nedir? Soru sorduğu zaman susar su cevabını almıştır. Ama bu adam ne yapıyor? Hem soru soruyor hem de sadakte doğru söyledin diye sattık ediyor. Sahabe buna şaşırıyor Hz. Hazreti Ömer'de. Hazreti. Peki sonra ne diyor? Yıldırım hangi soruyu soruyor? İman. İman nedir? Bana imandan haber verdir. Ne diyor Alemdasıramlara Sülhülallah? Al imanu en tu'mine bi Allaha. Peygamberlerine, meleklerine, meleklerine, meleklerine kitabı, kitaba, ahiret, ahiret gününe, kaza ve, kaza ve kadere, kadere hayrıyla şerriyle, kaza ve kadere ne yapmaktırdır? İnan etmektir. Diyor. Daha sonra ne sürüyor Cibri? Gelen adam, ehsandan bana haber verdir. Peki ne diyor Allah Resulü? Allah'a. Allah'ın görüyormuşçasına, ibadet, i̇badet etsen, o seni görmezse sen, sen onu seni de, de o seni görmesen Bunun adı neymiş? Şey i̇hsan. i̇hsan. Demek ki ihsan neymiş? Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşsuncasına, ona ibadet hükmettir. Ne kadar sen onu görmüyorsan da ne yapar? Allah Azze ve Celle seni Peki, ondan sonra ne soruyor Cibril? Kıyamette. Kıyamette. Cibril Aleyhisselam ne soruyor Allah Aleyhisselam bunlardan sonra? Kıyamet ne zaman, zaman? zaman? kopacak? Peki ne diyor Allah Resulü Selam? Soru, soru. Soru, soru, soru, soru, soru, soru, yani Allah Resulü Selam kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Evet. Ne yapılmamış, kendisine bildirilmemiş. Ondan sonra ne diyor? Alametlerimiz. O zaman bana alametler. Ne diyor? Bir tane alamet. Olsun. Köle evet. Kölenin efendisini doğurunca. Kölenin efendisini doğurun. Sonra ikinci, yıldırın. İkinci bir alamet.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 Dürkanasın. Ayağı yalın, baldırı çıplak. Deve veya koyun çobanların, her iki rivayette var. Orada koyun çobanları diyor. Ne yapmadadır diyor. Ne yapmaması gerektiği söylenmiştir. Biz şeybeyken eee Tolbaydullar arkadaş var şeyci. Onun karşısına kocaman bir bina yapıldı. Sıfır otel. Bayağı büyük ama. Bizim oradaki arkadaş dedi ki bunun dedi sahibi dedi 10 yıl önce deve çobanlığıydı dedi. Allah yani, Böyle ya. Yani, Arabilerin yüzden, şeylerin genel öyle. E, yani bir zamanlar şey fakirlik içerisinde çünkü ayağı yalın baldırı çıplak derken nedir bu bal, e, bir fakirlik? Fakir alametidir bu. Tamam mı? Ve deve çobanlarının veya koyun çobanlarının artık bina yapmada yarışır görmen nedir? Kıyametin Hı. saatlerinden bir tanesidir. Peki en son olarak o adam ne diyor? çekiyor gidiyor. Allah Resulü Ömer'i çağırıyor. Ey Ömer o adam kimdi bilir misin? Allah ve Resulü'nün Bu nedir? Oradaki sahabilerin Allah Resulü'nün karşı edeplerinden bir tanesi. Allah Resulü sorduğu zaman bu nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Ki hakikat de budur. Ne diyor ondan sonra? Bu gelen Kimdi? Cibril'di. Neden gelmiş? Cibri. Değilini öğretmek için. Bakın adam, yani Cibril aleyhisselam, ki hadisin sonunda bu ortaya çıkıyor. Başına kadar kimse onun Cibril aleyhisselam olduğunu bilmiyor. Genç görünümlü, simkiyat, saçları olan. Hı? Geldiği zaman İslam'dan <gülüyor> soruyor, İman'dan soruyor, <gülüyor> İslam'dan soruyor ve ondan sonra ne diyor? Bu üç şeyi din olarak Allah Resulü Aleyhisselam bu üç şeyi din olarak ne yapıyor? isimlendiriyor. Biz geçenki haftada sohbetimizde Allah'a imanın nasıl olacağına dair Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ittibarı uymanın yani her iki şehadetin manasının nasıl olacağına dair bazı konulara değindik. Şehadetten sonra Allah Resulü Aleyhisselam neyi zikretti? Namazı kılmandır. Aslında Tokim'in Salah dediğimiz zaman genellikle tercümelerde meal olsun, hadis olsun nedir? Namazı dost, dost doğru kılmak diye tercüme edilir. Aslında bir bakıma doğru <gülüyor> ama tam olarak ne yapılmıyor? Bu tam anlaşılmıyor. Aslında bu namazı dost doğru kılmak nedir? İşte şartlarıyla, Ta'dir rukunlarıyla olacak. tadili erkanlarıyla işte ta, önceki işte taharetidir işte mekanın temiz olması, bedenin temiz olması, kalbin temiz olması huşudur. Hepsiyle birlikte nedir? Namazı doktorunu <gülüyor> kılmak. bu ki dersimizde Allah izin verirse namazla alakalı hükümleri işleyeceğiz arkadaşlar. Namaz ki Arapçası affalatu bu şekilde ki sıla'dan gelir. Sıla nedir? Bir i̇ki kişi arasındaki olan bağdır. Namaz da bu isimden türemiştir. Yani Kişinin, bir kulun Allah Azze ve Celle ile olan bağından dolayı nedir? Bu namaz yani assalatü diye ne yapılmıştır? isimlendirilmiştir kardeşim. Ki namaz dediğimiz zaman bir insan Rabbisinin karşısında durur. Ve ona her türlü münacazda, her türlü duada ne yapar? Bulunur. Ki Bukhari'de gelen rivayette Ebû Hureyre radiyallahu onun rivayetinde diyor ki Allah subhanehu ve ta'ala şöyle buyurdu diyor. Qasantussalate beyni ve beyni abdi nusfeyni. Namazı diyor Allah azze celle diyor ki namazı benimle kulum arasında ikiye ayırdın. İki yarım bölüme ayırdın. Diyor ve diyor ki Kulum diyor Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <gülüyor> Hamd yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Dediği zaman Allah ne diyor? <gülüyor> Hamedenî Rabbi diyor. Kulum beni ne yaptı? Hamd etti. Beni öptü. Ve kulum diyor rahim Allah Azze ve Celle Rahmandır, Rahimdir. Rahman sıfatıyla yeryüzündeki bütün insanlara mahlukasa ne yapar? merhamet eder. Rahim sıfatıyla yalnızca bir Hayır. tarafı yani kıy <gülüyor> ahirette, kıyamet gününde ne yapar? Yalnızca müminlere rahmet eder. Böyle dediği zaman kulum diyor, Allah Azze ve Celle dedi ki, esna aleyh yaabdi. Kulum beni övdü der diyor. Allah Azze ve Celle. mâleki din din gününün sahibidir. Yani kıyamet gününün yegane sahibi nedir? Alacak Allah'tır dediği zaman meccedeni Rabbim, Rabbim, e, ab, e, abdil kulum beni öldü der diyor. Ve iyyâkena abudu ve iyyâken estayin. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder. Yalnız senden yardım dileriz dediği zaman Allah der ki diyor hâdâ beyni ve beyni abdi. İşte bu benim kulum arasındadır diyor. Çünkü nedir? İşte tevhid buradadır diyor. Veli artık diyor kulum, benden ne sorarsa muhakkak ben ona vereceğim diyor. ve ıza ıkal ıstina sıratı mıstaqim, sıratı ıl dinenamt عليهم غير المغضوب عليهم ولا dost orijinal. Ondan sonra ilk bu başlarda, yani ya kısmına gelene kadar ne vardır? Allah Azze ve Celle ölme vardır. Ve bundan sonraki gelen kısımda kul ne istiyor? Ya Rabbi bizi dost doğru yoluna ilet. Sakın ola ki tapanların ve dalalata uğrayanların yani geçmiş kavimlerden Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi ne yapma. Sakın ola ki bizi onların yoluna saptırmayı arat etme. <gülüyor> Yahudiler ne yapmışlardı? Hristiyanlar ileri giderek cahalette Peygamberlerin haşa ilah konumuna çıkarmışlar. Yahudiler de bunların tam tersini ileri giderek ne yapmışlardı? Peygamberlerini öldürmüşler. Ama bir Müslüman Allah Azze ve Celle'den ne istiyor? İşte dosdoğru yola, hidayet verdiklerinin yoluna ne yapmasını Allah Azze ve Celle'den o yola döndürmesini istiyor kardeşlerim. Ve namaz gerçekten o kadar büyük bir ibadet ki kardeşlerim ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da kendisi ibareyle inna salateten ha anil fahşâhu Muhakkak ki namaz bir kulu yani hakkıyla eda edilen bir namaz, muhakkak ki insanı ne yapar diyor bir Müslümanı her türlü fuhşiyattan fuhşiyat dediğimiz kardeşlerim dediğimiz zaman sadece hani fuhuş dediğimiz bugünkü küçükçe tabiriyle Zina anlaşılmamalı. Yani Allah Azze ve Celle'nin kerih gördüğü, hoşlanmadığı, İslam'ın yasakladığı ne kadar şey varsa, kötülük varsa bunun adı fuhşiyattır. Ve münker. Ve Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselamın yasakladığı. Bütün şeylerin adı nedir? Fuhşiyattır. Münker'dir. İşte bütün bunlardan muhakkak ki insanı ne yapar? Bir Müslümanı koyar. Düşünün. Eğer bir kalbi hak tamamen kaplamış ise o kalbi hak fethetmiş ise o kalp artık batın ne yapamaz o kalbi asla girmez. Ne diyor Allah Azze ve Celle? <Sessizlik> Ela bi zikrillahi tesme innu kulub. Muhakkak ki kalpler neyle mutmain olurmuş? Ancak ve ancak Allah'ı anmakla Allah'ı zikretmekle mutmain olurmuş. İnsan bazen neden? Ya of, bugün çok sıkıldım. Kalbim çok daraldı. Eğer bir insanın kalbi Allah Azze ve Celle'yi anmaktan Allah Azze ve Celle'nin zikrinden boş ise, hali ise onunla meşgul değil ise o kalp neyle meşgul olur kardeşlerim? Ya şeytan meşgul edecek? Ya dünya meşgul edecek? Ya mal meşgul edecek? Ya bir kadın meşgul edecek? Edecek de edecek. Allah'tan gayrı ne kadar batıl varsa hepsi onu meşgul edecek. Ama eğer o kalp Allah'ın zikriyle meşgul ise, o dil Allah'ın zikriyle meşgul ise, o cevarih dediğimiz ameller Allah'ın zikriyle meşgul ise, o kalbe, o vücuda ne yapamaz? Asla ve asla hiçbir şey zarar veremez. Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Sakın ola ki la zina. Zina'ya yaklaşmayın diyor. Demiyor ki sakın ola ki zina etmeyin. Ama ne diyor? Gözün zinası vardır. Gözün zinası nedir? Bakmaktır. Harama bakmaktır. Elin zinası vardır. Nedir? Haramaktır. Tutmaktır. O yüzden mesela diyor ki Allah selam, kadının elini tutmak ateşten bir parça tutmak gibidir. Neden? Çünkü İslam bir şeye gidecek, yani harama gidecek bütün vesileleri de tıkanmıştır. Ondan sonra ne vardır? Ayağın zinası vardır. Nedir? İşte harama gitmektir. En son terşte diyor ne yapar? O fiili ya kastık de ya da yanlarına O yüzden İslam o harama gidecek yolu kapatır ki Müslümanlar ne yapmasın? O haramda vuku bulmasın. Peki insanların haramdan uzak kalabilmesinin tek çaresi nedir? Hakla meşgul olan insan asla asla ne yapmaz? ne harama bakar, ne harama gider, Allah korusun. Ne de o haramda her türlü ne olursa olsun o O yüzden bir insanın Allah Azze ve Celle'ye yakarışının en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir kardeşlerim? Muhakkak ki namazdır. Ki namazın dindeki yeri çok büyüktür ki Allah Azze ve Celle şehadetten sonra biraz önce geçtiği gibi ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. Ki Birçok hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelen namaz kılanın artık bilerek kasten terk ettiği zaman kafir olarak, müşrik olarak öleceğini ve cehennemde hamanlarla, kamanlarla, firavunlarla beraber olacağına dair neler vardır kardeşlerim? Gelen sahih rivayetler vardır. Namaz önemli kardeşlerim. Evet. Namazın farz oluşuna baktığımız zaman öyle bir günde, öyle bir gecede fark etmiş ki Allah Azze ve Celle belki de insanlığın üzerine doğabilecek, üzerinde olabilecek en şerefli bir gecede, en şerefli bir günde Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu namazı, yani beş vakit kıldığımız namazı Allah Azze ve Celle farz kılıyor. Ki biliyorsunuz Miraç hadisinde Allah Azze ve Celle yüzüne semaya yükseltildiği zaman ki Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıkça yaklaştırılmış hatta kendisi arasında Cibril Aleyhisselam dahi aradan çekilmiş ve hiçbir vasıta olmaksızın Allah Azze ve Celle bu büyük ibadeti yani namazı kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Farz kılmıştır. İlk farz olarak Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? 50 vakit olarak bizlere farz kılmıştır ki sürekli bununla meşgul olunsun, sürekli Allah ile bağlantı ne yapılmasın, kesilmesin diye. Ama dönüşte Musa Aleyhisselam'a uğradığı zaman kulun seni buna ne yapamaz? Ben bunu kendi e, kavminde tecrübe edindim, denedim ama e, kavmim bunu kaldıramadı, senin kavmin de kaldıramaz diye söylüyor ki Allah Resulü Aleyhisselam tekrar zarabdisine döndüğünde en son olarak beş vakit namaz olarak farz kılmıyor, bugün kıldığımız gibi ama diyor, ecir olarak ne vardır? Eylül namaz sevabı vardır buyuruyor. Allah Resulü ve Vesselam Allah'ın haber verdiği şekilde. Evet kardeşlerim, muhakkak ki namazın belli başlı neleri vardır? Şartları vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Vakittir kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle Nisan Suresi 100. 103. ayet-i kerimede اِنَّا فَلَا تَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ kitaben مَنْكُورْتَ Muhakkak ki namaz müminler üzerine belli vakitlerde ne yapılmış diyor? Fark kılınmıştır buyuruyor Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Keriminde. O yüzden bir namazın kılınabilmesi için muhakkak o namazın vaktinin girmesine vardır. Şartı vardır. Şartı vardır. Siz mesela öğlen namazını vakti girmeden yani tam zevalden biraz batıya tam ortadayken hafif batıya meyletmeden önce yani vakti girmeden önce öğlen namazını kılarsanız bu namaz nedir? Geçer. Sizdir. Allah Azze ve Celle bu namazı kabul etmez. Şimdi namazın vakitlerine baktığınız zaman sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazının vakti ikinci fecrin doğuşundan yani Fecre baktığınız zaman, e, ufa baktığınız zaman önce bir beyazlık meydana gelir. Sonra tekrar zifiri bir karanlık olur. İşte bunun adı nedir? fecr Sani yani ikinci fecirdir. İşte o beyazlıktan sonra sabah namazının vakti girer. Ondan sonra da ta ki güneş doğana kadar o vakit ne yapar? Devam eder kardeşlerim. öğle namazının vaktine, vaktine baktığımız zaman güneş tam tepedeyken Hafif e, batıya meyn ettiği zaman ne yapar? Öğlen namazının vakti girer. Ta ki her şeyin gölgesi bir misli olduğu zaman öğlen vakti nedir? Bu vakit iki vakit arasındadır. İkindi vakti de kardeşlerim güneş biraz sarardığı zaman yani öğlenin vakti bittiği zaman başlar ta ki sabah, e, güneşin batımına kadardır. Ki daha sonra geleceği namazları kılmada en eftal olan vakit nedir? İlk vaktidir kardeşim Yani eczatlı kılır ilk vakti namazın en eftal, en üstün kılındığı vakittir. Akşam namazı maruf, e, akşam namazı e, güneş battıktan sonra başlar, ta ki ufuktaki kızıllık e, bitene kadardır. Bu da yaz, kış tarifesine göre, saatine göre, bir saat on beş dakika veya bir buçuk saat arasında ne yapar? Değişen bir vakittir. Yatsı namazına baktığımız zaman, yatsı namazı işte akşam namazının vakti bittikten sonra başlıyor. Ta ki ne zamana kadar? Gece yarısına kadar. Ki bildiğim kadarıyla Hanefilerde bu sabah namazının vaktiyle e, kadardır gibi bir şartları var. Ama bu doğru değildir. Müslim'de gelen bir rivayette e, Allah Resulü Aleyhisselam vaktul işâi. Yani yatsı namazının vakti gece yarısına kadar buyurmuştur. Peki bu vakti nasıl? Akşam neyin? Güneş battıktan sonra bir. Bu saati ne yapacaksınız? esas alacaksınız. Ondan sonra feci doğuşuna kadar yani sabah namazının vaktine kadar giren olan vakti ne yapacaksınız? İkiye böleceksiniz. Ortadaki yarı vakti nedir? Onun gece yarısıdır. Bu kılınabilecek en son nedir? Yatsı namazının en son vaktidir kardeşlerle. Evet. Biraz önce de dediğimiz gibi bir namazın vakti girmeden kesinlikle o namaz ne yapılmaz? Asla varsa kabul edilmez. Yalnız zaruret halinde bu vakit, beş vakit ne yapabilir? Üç vakte inebilir. Mesela Allah Resulü selam seferdeyken sabah namazını kendi vaktinde kılmış ve ee, öğlen olduğu zaman tektir, e, takdim veya takhirle önce öğle namazını kılmış. Öğlenin vaktinde ardından ikindiği cem etmiş. Akşam olduğu zaman da akşam namazını kılmış. Ardından da ne yapmış? Yatsı namazını cem ederek bu vakti üç vakte indirmiştir. Peki pazardayken yani insan evindeyken veya bulunduğum şehirdeyken cem edebilir mi? Peki. Evet edebilir. Çünkü Allah Resulü Selam Medine'deyken hiçbir yağmur hiçbir çamur, hiçbir düşman korkusu, yani hiçbir etken yokken ne yapmıştır? Bu şekilde namazı cem etmiştir. Yalnız alimlerin söylediğine göre, sözlerine göre, bunu adet haline getirmek hoş bir davranış değildir. Bilakis birçokları bunu kesinlikle yasaklamışlardır. Neden yasaklamışlardır? Çünkü en faziletli ibadet vaktinde kılınan namazdır. Ve biraz önce dediğimiz gibi namaz bütün birçok ibadeti kendisinde toplayan bir ibadet. Allah'ı ölme vardır. Allah Azze ve Celle'nin karşısında durma ona münacat etme vardır. Dua vardır. Birçok şeyleri içinde topladığı için ki düşünün bir insan, bir kral <gülüyor> o ülkeyi yöneten kralla günde beş vakit birlikte olsa onunla görüşse insan ne kadar mutlu olur değil mi? Halbisi bütün her şeyin sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı günde beş vakit insan onun karşında dursa Sadece farz olarak diyorum. Nafile gece ibadetini demiyorum. İnsan ne kadar alacağı hazı, alacağı mutluluğu artık ne yapması gerekir? Oturup kendisi hesap etmesi gerekir. Ve bizim yapmamız gereken kardeşlerim maalesef yani biz de dahil birçok kardeşimiz bu cem meselesinde galiba biraz yanlış hareket ediyoruz. Veya abartıyoruz kardeşimiz dediği gibi en güzel ibadet vaktinde kılınan namazdır. Bu caizdir, yapılabilir. Ama ne yapmamak gerekir? Bunu bir adet haline ve artık bunu bir e, ne yapmamak gerekir? Abartmamak gerekir. Maalesef bizler dünya hırsımız, dünyaya karşı, mala karşı hırsımızı biraz ibadetlere, biraz inme versek herhalde durumumuz veya Müslüman e, Müslüman olarak Müslümanların durumu herhalde çok daha farklı olurdu. Hidayet Allah'ın elindedir kardeşlerim. Evet. Eğer bir insan namazın vaktini bilerek geçirirse kesinlikle o namaz ondan ne yapılmaz kabul edilmez. Hatta bazı alimler bu kişinin kafir olduğuna dair dair e, ne yapmışlardır? hükmetmişlerdir. Namazı tamamen terk etmeyi demiyor. Adam ne yapıyor? Bilerek öyle namazının vaktini geçiriyor. Namaz vaktinde kılmıyor. Hiç kılmıyor. Yani vakti tamamen geçiriyor. Bazı alimler bunun bu kimsenin kafir olacağını söylemişler. Ama doğru olan şey ne yapması gerekir? O kimse kafir olmaz. Yalnız güzel bir şekilde tövbe etmeli. Ve bir daha da o fiilini ne yapmamalı? Kesinlikle ve kesinlikle dönmemesi gerekir kardeşlerim. Evet. Namazın şartlarından bir tanesi nedir dedik? Vaktin girmesi. Hiçbir vakit girmeden o namazın vakti girmeden ne yapamazsınız? Oba namazı kılamazsınız ama dediğim cem olayları bunun dışındadır. İkinci mesele nedir kardeşlerim? Taharet meselesi. Birincisi vakit. ikincisi nedir? Taharet. O yüzden kesinlikle abdestsiz olarak veya genel olarak temizlik kastediyor. Olmadan namaz, ne olmaz kardeşlerim? Kesinlik, kesinlikle kabul edilmez. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselam Bukhari'de gelen ibare e, hadiste La tukbele salatu ahadikun Hatta, <gülüyor> sizden birinizin namazı e, eğer diyor e, abdest bozulacak bir şeyler yapması, abdest almadığı müddetçe kesinlikle onun namazını diyor. kabul edilmez ta ki abdest alana kadar buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. O yüzden bir insanın muhakkak namaz kılabilmesi için temizliğine e, bedeni olsun e, namaz kılacağı yeri olsun temizliğine dikkat etmesi ve abdest alması gerekmekte bir kardeşlerim. Abdestle alakalı bölüme baktığımız zaman abdestte yapılması gereken ki Allah arası Allah azze ve celle maide suresinde sizden biriniz ey iman edenler sizden biriniz namaz kılmak istediği zaman ne yapsın diyor? Tahsili <gülüyor> vucuhukum ellerini, şey yüzünü bu edikum ve ediyekum ila marasik ne yapsın? E, dirseklere kadar ellerini yıkasın. Bu msahu bi ruusikum Ondan sonra kafasını mesketsin. Ondan sonra ayağını yıkasın. İlel-Kâbeyn, Kâbeyn'e kadar. Kâbeyn dediğimiz kardeşlerim hani elbisede hani biz diyor ya, hadise geçiyor ya Mâ tahtel Kâbeyni finnar Kâbeyn şuradaki kemiğin adıdır. Aslında topuğa da Kâbeyn ismi verilir. Ama burada kalsizine nedir? Şu kemiktir ki, neden böyle diyoruz? Çünkü Allah Resulü sallallahu anh, anladınız değil mi şu kemiği? Aşık kemik mi deniyor? Şemik, şemik. şemik mi? Yani şuradaki çıkıntı. Yani elbisenin bundan sonrası nedir? Ateşler. O yüzden bir erkek olarak, kadınları kastetmiyorum, bir elbisenin şu şemik mi? Kemikten ne olmaması gerekir? Kesinlikle aşağıda olmaması. Yani en azından onun üstünde olması gerekir ki aşağıda olması gerekir. Topukların da ne yapılması gerekir? Kesinlikle yıkanması gerekir. Hicrim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir seferdeyken bir tanesinin ayak e, topuklarını güzel bir şekilde yıkamadığını görüyor yani oralara su ulaşmadığını görüyor ve yüksek, yüksek bir sesle veilun lil faqabi nar vay o ateşte yanan yanacak olan topukların haline diye ne yapıyor buyurur Allah Resulü Sallam o yüzden abdest alırken kesinlikle ve kesinlikle bu topukların güzel bir şekilde yıkanmasını yani suyun temasını ne yapmamız gerekir? Dikkat etmemiz gerekir kardeşlerim. Ki kafaya baktığımız zaman kafayla alakalı ne vardır? Ee, ağza su verip çalkalama vardır. Burnu yıka burna su verip hımkırmak vardır. Ondan sonra kulak nedir? Yüzdendir ve yüz ne yapılması gerekir? Temizlenmesi gerekir. Ele baktığımız zaman elin saati <gülüyor> izdirseklere kadar ki başa baktığımız zaman kafası da, e, kafa da girer yani kafayı mesle giren Ondan sonra da var, ne vardır? Ayakların güzelce yıkanması gerekir. İstinca dediğimiz şey kardeşlerim veya isticmar da de denir. Bu nedir? Tuvalette yapılması gereken temizliğin adı da nedir? İstincardır kardeşlerim. İnsanın bunu güzelce yerine getirmesi gerekir kardeşlerim. Bir de biliyorsunuz cünüplük durumu vardır ki bundan bahsetsen sadece ve sadece ne yapabilir? Gusle, kurtar, e, temizlenmesi gerekir. Gusle geldiğimiz zaman kardeşlerim, Ayşe annemizden gelen beyitte Allah Rasulü Aleyhisselam gusletmek istediği zaman öncelikle ne yapardı? Avret yerini temizler. Ondan sonra güzel bir abdest alır gibi, namaz abdesti gibi alır, namaz abdesti alırdı. Sonra da ne yapardı? Bütün vücudunu yıkardı. Bundan murat nedir? Yani herhangi bir yerden de başlanabilir. Sağ, sol, veya <gülüyor> alttan, üstten fark etmez. Ama sünnet olan ne vardır? Allah Resulü Selam başını sağ tarafından başlayarak yüz, vücudunu güzelce ne yapmıştır? Yıkamıştır. Siz birinci defada abdest aldıktan sonra tekrar banyodan çıkarken tekrardan banyo, namaz abdesti alır gibi abdest almanıza nedir? Gerek yoktur. Genel rivayetlerde insanın avret mahalline dokunduğu zaman abdest alması gerektiğine dair ne vardır? Şayet. Rivayetler vardır. Şayet insan abdest aldıktan sonra ve güzelce e, bütün vücudunu yıkadıktan sonra sehven yani gelişi güzel eğer avret mahalline dokunursa onun da abdestine hiçbir zarar vermez. Hiçbir vesveseye kapılmadan ne yapar? <gülüyor> Banyodan çıkar ve devam eder. Çıplak... Anlaşıldı mı? Çıplak... Yani e, rastgele derdi. Yani şey olarak değil. Aslında o şeyde biz medrede ders olarak aldığımızda bir insan mesela çıplak olarak teyze bile eğer şehvetle e, avret mahaline dokunmadıysa abdesti bozulmaz diye e, şey e, olmuştu. Yani böyle bir şeyin Yok, yok. onda bir problem yok evet. inşallah. Evet kardeşlerim. Peki, e, abdestle alakalı olarak söylenmesi gereken meselelerden bir tanesi, eğer su bulamazsanız ne yaparsınız? Evet. Ondan sonra nedir? Onun adı da teyemmümdür. Temiz bir toprağa ne yaparsınız? Elinizi vurur, elinizi ve e, yüzünüzü meslederek güzel bir şekilde teyemmüm alırsınız. Evet kardeşlerim, bundan sonra bu neyle alakalı? Bedenin temizlenmesiyle alakalı. Bir de e, giydiğiniz elbisenin de her türlü necasetten, pislikten ne olması gerekir? Temiz olması gerekir kardeşlerim. İkincisinde bulunduğunuz, içinde bulunduğunuz mekanın e, ne olması gerekir? Temiz olması gerekir. Ki biliyorsunuz e, bir Arabi, bir tane Bedevi geliyor. Allah'a seslenen sahabeler oradayken mescide bevle diyor. Ve sahabeler birdenbire onun üzerine hücum ediyor. Allah arasında bırakın diyor. Ondan sonra adam işini bitirdikten sonra getirin diyor bir kova su dökün ve adamı da yanına çekip diyor ki ve adam diyor burası Allah'ı zikretmek için inşa edilmiş, bina demiştir. Bu işi yapman için değildir. Ve ondan sonra o döktüğü bir kova su da onun ne oluyor? O şeyin kesareti oluyor. O yüzden buradan da anlaşılıyor ki ki bu bedevi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendine yumuşak davranması ve diğer sahabelerin üzerine hücum etmesi yani artık o fiilden yasaklamak için görünce Allah'ım sadece bana var Muhammed'e rahmet et başka kimseye rahmet etme diyor. Allah Resulü da diyor ki sen çok geniş olan bir şey ne yaptın daraltın diyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın kendisine olan tamamen rızkından yumuşaklığından dolayı. Ki Allah Resulü Aleyhisselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş birisi zaten kendisinden de ee, başka bir hareket ne yapılmaz kesinlikle evet. beklenmez diyor. Evet. Ee, o yüzden namaz kılınan mekanın da ne olması gerekir kardeşlerim? Kesinlikle temiz olması gerekir. Yine bedenle alakalı temizliğin de muhakkak olması gerekiyor. Bir de burada e, abdestle alakalı hükümlerden neyi unuttu kardeşler? Mes meselesi. Mes nedir arkadaşlar? İnsan ayağına giydiği üç tane şey vardır. Bir çorap, iki mes, üç ayakkabı. Çorap, maylondan, yünden yapılan veya benzeri şeylerden hepimizin bildiği bu çorap. Yün de olabilir, naylon da olabilir, başka şey de olabilir. Peki mes dediğimiz şey nedir? Mes, deri ve benzeri şeylerden yapılan şeylerdir. Ayağın, çorabın üstüne giyilen bugün artık halk arasında mes diye meşhur olan şeyin adıdır. Ayakkabı mağruf. Peki, bizim buna mes edebilmemiz için yani e, kullanabilmemiz için ne yapması gerekir? Birincisi, onun temiz olarak yani abdesti bir şekilde ne yapılması gerekir? Giyilmesi. Giyilmesi gerekir. Bir de burada dikkat edilecek önemli bir mesele var. Şimdi siz bunu abdest aldınız, çorabınızı, Mesninizi üzerine giydiniz. Onunla öğleyi kıldınız. Abdest hiç bozmadınız. İkindiyi kıldınız. Akşama kıldınız. Yatsıyı kıldınız. Hala tek abdest üzeresiniz. Hiçbir abdest bozmadınız. Ondan sonra yattınız. Sabah oldu. bu hala ayağınızda. Sabah namazını kalktınız. Abdest aldınız. Ve ayağınızın üzerine İlk defa. Mes ne zaman başlar? Mes süresi Allah Resulü Sallallahu ve buyurduğu gibi mukim için nedir? 24 saat. Ee, seferi için 72 saat yani 3 tam gün. Peki ben o mes süresi mukimin için 24 saat, mukimi söyleyerek. Ne zaman başlar? Mesli giydiğim zaman <gülüyor> mı başlar? O ilk mesle mesdettiğin andan itibaren o mes. Mes ne zaman başlar kardeşlerim? Ne zaman ki ayağınıza abdest aldınız, mest ettiniz. o andan itibaren mestin süresi ne yapar? Başlar. Mukim için 24 saat e, seferi içinde 3 gün şartı nedir? Şartı nedir? Abdestli olarak e, onun giyilmesi gerekir. Nitekim Resulü, aleyhissalatu vesselamu girebine şu bir hadisinde dizi gibi Bukhari'de Allah Resulü diyor abdest aldı e, hacesini giderdi diyor. Sonra abdest almak için geldiğinde ben ona hizmet ediyordum diyor. Ben onun diyor ayakkabısını veya çorabını veya meslini çıkarmak için in eğildiğinde bırak diyor. Ben onu muhakkak temiz olarak yani abdestli olarak giydim diyor. Ondan sonra abdestliyle Allah Resulü selam onun üzerine ne yapıyor? Meslidiyor. Meslidin yani şartı nedir? Abdestli bir şekilde yani öncelikle orayı e, yıkaman gerekir. Yani tam bir abdest alman gerekir. Ondan sonra mestleri giyilir, mestin hükmü mest sonra, ilk mestten sonra başlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunun mestin şartları vardır. Birincisi nedir? Taharettir. Yani taharet derken o giydiğimiz çorabın veya mestin işte deri ise deri, diğer e, artık luşamba mıdır nedir veya e, yapay deridir neyse, onun muhakkak her türlü necasetten, pislikten ne olması gerekir? Temiz olması gerekir. bizim ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz ayakkabıyla namaz kılıyor ve namazdayken Cibril aleyhisselam kendisine geliyor ve ayakkabısının altında bir pislik necaset olduğunu söylüyor. Ve Allah Resulü vesselam namazda olduğu halde ne yapıyor? Ayakkabısını çıkarıyor. tekini. Ve bunu gören sahabe de hepsi çıkarıyor. Arkasına dönüyor, bakıyor ki bütün sahabe ayakkabısını çıkartmış. Neden yaptınız? İşte Allah Resulü. Yani sahabedeki teslim olmaya bir bakıyor ki kardeşleri hemen onlar da veriyorlar. Niye? Çünkü Allah Resulü'ne selam yaptı. Neden yaptınız? De sen yaptın ey Allah İşte diyor ki bana Cibril geldi namazdayken ayağımın altında bir pislik olduğunu, necaset olduğunu söyleyip ben dolduğunu çıkardım. Demek ki neymiş? Meslin şartlarından bir tanesi, ki dört şartı vardır. Giydiğiniz çorabın veya meskin veya ayakkabının her türlü necasette ne olması gerekiyormuş? temiz olması gerekiyor. Bu birinci şartı. İkinci şartı neymiş? Dediğimiz gibi abdest. abdest üzere, yani abdest aldıktan sonra, yani ayaklarınızı suyla yıkadıktan sonra ne yapmanız gerekir? Onu giymeniz gerekir. Üçüncü şart neymiş? Bunun ee, hades yani, küçük hades dediğimiz işte Küçük abdest bozma, büyük abdest bozma, veya derin uykuya dalma gibi sebeplerle bozulduktan e, sebeplerle olması gerekir. Ama eğer bir insan cünüp olmuş ise ki e, şey yıkayacağı zaman, yani e, usul abdest alacağı zaman ne olması gerekir? Zaten kesinlikle çorabını çıkartması gerekir. Ki her tarafının vücudunun ne olması gerekir? Islanması gerekir. Dördüncü ve son şartta Mesih için nedir kardeşlerim? Biraz önceki dediğimiz gibi belli e, vakitler içerisinde olması gerekir. Bunlar neydi? <gülüyor> Mukim için 24 saat ve e, sefer için de 3 gün yani 72 saat olması gerekir. Ve biraz önce dediğimiz gibi mes ilk e, ayağınıza mes ettikten sonra başlar ve ondan sonra 24 saat içerisinde ne yapar? Mukim için devam eder, sefer için 3 gün devam eder. Bir de eğer abdestli olarak giymiştiniz. E, meslinizi çıkardığınız zaman olur ki ayağınız yandı veya bir şey oldu çıkartma ihtiyacı hissettiniz. Mesli çıkarmaktan dolayı ne olmaz? Abdestiniz bozulmaz. Yalnız tekrar mesli giymeniz gerektiğini zamanadan belli bir zamandan sonra tekrar onu abdest olarak ne olmanız gerekir? Giymeniz gerekir. Ama onu çıkardığınız zaman meslin hükmü ne olmaz kardeşim? Bozulmaz. Evet. Alo. Benin söyleyeceklerim bu kadar. Soru, soru olan kafasına beyeyim. takılan bir şey varsa. Mes, o da yana hareketim adı değil mi? Mes kelimesi, gomsehu bir meseli. Bu şekilde tamam, yani, ya? değdirip getirmek, yani sürmek Ama değil. şey normalde mestir. Ama bizim halkımız yani arasında ne olmuş mes? <gülüyor> şey yapabilirim. Şey yapabilirim. <gülüyor> yani mesleği ne olmuş meşhur bulmuş o mesle de neymiş işte. İnsanların mutlu ee, olmak, mutlu olmak. Mesut, çok değişik mi var lan soruya? Mesut olmalı. Mesut. Mesut. Mesut. A mesut mesut. <gülüyor> evet. mesut kafaların oraya gidince, yok, Mesut olmuyor. Neyin, mesut. Ol, olmuyor. Burada kalır. Mesut mesut. Mesut mesut. Mesut. Mesut. Aslında Mesut. Mesut. <gülüyor> yani elini geç. Hareketin adı olduğu için ben onu da Hareketin adı olduğu için, ayakkabı yeri ya şimdi zaten dedi dersi anlatırken ayağı üzgüylen üç tane şey var çorap me ve Ayakalı. ayakkabı. Üçüne de ne yapabilirsin, yapabilirsin. vesaire. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir çizme mesela yorum. Ayakkabı diz aynı. Evet. <gülüyor> Sağ ayağa sağ sol ayağı fark etmez fark etmez sağ sol fark etmez Ayağınına... mesela suyun mesela suya ulaştığı mı zaman o ortadan kalkar atası şey olman gerekir. Doldolmamakları iade etmezsin ama şey yaparsın. Tekrar, çok e, mence değil mi yani? Ha bir de mesela. <gülüyor> e, alo, <gülüyor> selamünaleyküm. Mesle alakalı veya abdest alırken veya banyo yaparken ee, e, yapılması gereken şeylerden bir tanesi de mesela insan e, herhangi bir yerinde bir saraba e, keçe vardı veya e, kırpmıştı bir şeyler sarılmıştı. Olanın e sökülmesine gerek yok, hiç üzerinden tıpkı. Kaza şey, yerinden sağ dönüyoruz şey demesek mi? misin? Mi? Ne yapar? Bu hayır, hayır, kaza yeni geçtiyseniz sağa dönüyorsunuz, otostükey kavram var. Başımı giydim, evet, evet, ben de uzun koldum. Sağ evet, evet, çadırana doğru geliyorsunuz, de, tamam mı? Biraderden yol, yol, bir tağa eski karakol Bir de sola sonra çadırana Sola dönüyorsunuz. Sonra ne alemde? Meleközde bir okul var. İlk köyüm o okul. Meleközde. Siz ki, alt köy. Meleközenin köyüm okulunda altından sağa giriyorsunuz. Ekmek bayisiyle gitsin arasından gitsa giriyorsunuz. O yolun sonunda soldaki bina. Yolun en sonunda soldaki bina. Olur inşallah. Öyle bu eldiven giymiş mes yapıyormuş. Tabii yani öyle. Uzun yolu <gülüyor> bir şey, ya. şey giydiğim zaman. Onun üstüne mes yapıyormuş. Anlamadım. Yapıyormuş değil yani. onu. Yapıyordum. Yalnız ya sen iyiymişsin. Ayağıma çorabı giydim. Daha sonra ayakkabı giydim. Herkese gidip abdest giydim. Evet. evet. Daha sonra ben abdest alırken ayakkabımı meş ettim. Peki. Evet. Daha sonra ayakkabımı çıkarttım ve çoraplıyım. Evet, meshim geçerli mi? Geçerli. Yoksa eee abdest bozmadım mı? İşte geçerli. Çorabı Küreği evet. çıkartınca da abdest. Aynen, hüküm Ayakkabı aynı. Ayakkabı da aynı. Ya işte yani. karnım meshedilmiyor. Soru soruyorsunuz, cevap alıyorsunuz. Ben karışmıyorum. Ben bu konuda katılmıyorum yani filmiyor <gülüyor> filmler bu konuda var. biz de ona göre Yani onlar öncesi de önemli bilmiyorum beni hala o orada kalmamız. Sen orayı <gülüyor> geçemedin yani Sen orada, <gülüyor> ya. Ya. Ha? Ha. orada Orada takıldı bu kaldı. Peki <gülüyor> <gülüyor> gidersek geçeriz ama orada kalırsak bilmiyorum. Valla biz geçemeyiz. Geçebilen babayet <gülüyor> varsa duysun geçemeyiz. <gülüyor> Lan <gülüyor> yani, kolay gelsin. Hengeçten şey <gülüyor> <Yani, gülüyor> bir şey yaşa. Ne demiş? İranlılarmış mı? Sağ olun. kitab ıl Bir dakika sana. <gülüyor> <gülüyor> Kitab-ı'l-mehen Sen sorunu anladın mı? <gülüyor> Anladım ben. Şimdi <gülüyor> e, teferdesiniz veya evdesiniz. Çok e, biraz hızlı olduğum gibi. Dibindesin, alalım dibine oturup oraya gelmiyor mu? Oğuz! Ne abi? Elbesin! Allah Kimin geldi? Sende! Kendi elini! Kendi elini! Kendi elini! Kendi babayın elini! Kendi Sular akmıyor! Şunu niye hızlandırmadın? Sular akıyor! Durdur. durdun gidin mi? Ama su buz gibi! Tamam! Çok bende çalışmıyor! Kon bile çalışmıyor! Isıkabilecek hiçbir şey çalışmıyor! <gülüyor> Su buz gibi, hava buz gibi. Namaz vakti geldi. Namaz vakti girdi. Cenab-ı etsin. Abdest alsan olmuyor. Mecbursan yıkanacaksın. Ne yaparsın? Değil mi mi? Yok adamlar, dur tamam. Yeterim dedi. Yapabilir miyim? De. Çok kolay. Vallahi Arkadaşlar. Şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ama eğer ben o suyla hakikaten yapamayacağını bilsem şey, sen beni o suyla attırmayacaksın banyap. Oluş şekli mi öyle? Yapmayacaksan teyemmüm ederim yani. Şey Ama şey öyle mi? bir şey. <gülüyor> yani... E, <gülüyor> ben desem ki mecbursun, yapacaksın yapacak yapacak çünkü su var. Ya. Su olmazsa teyemmüm var, nasıl olacak o ee, Bak, teyemmüm nedir? Bak şimdi Teyemmüm nedir? Suyun, suyun olmaz. Suyun olmaz. Eee, suyun var. İşte içeri bir tanesini hani bahşeyi... Hastadık. Karaydı. Hasta. Kardeşim mesela. Bu soğuk. Sevgi ağabeyim. Yağar sırası gitti. Öldü. Öldü. Öldü. Allah söndürsün <gülüyor> dedi. Burada <gülüyor> bir ölçü var mı yoksa insana eza verecek bir şey olmasını. Şimdi e, ya su azıcık soğuk ve yatmasam da falan ya. Bu kesinlikle zaten ibadet olduğu için kesinlikle çekilmez. Ama gerçekten bir zaruret varsa haftalanmaz veya daha ileriye gidecek gibi olduğu gibi ne yaparsın? Oradan ruhsatı kullanırsın. Ne yapabilirsin? O ol, halde bir ruhsat var. Olur. Olur. İşte Evet, evet. Bak, evet, ya, sen hastamız yatırma. Ver, ver, Cenabe dönemi değil, Namaz kılacağım. Ayakları uşuyu, elleri uşuyu. Ver seni. Nasıl namaz? Yani burada insan kendisini bilir. Tabii, Ama kesinlikle, olsun. yani Allah koysun. Ee, yani Hakifi kesinlikle Hacım ne olmaması gerekir mi? alınmaması gerekir. İnsan kendini bilir. Gerçekten. Yani ben öyle bir vasfet ediyorum. Düşünün. Ama bu yani e, e, e, su gibi, yani belki de banyo yapsan çok kötü hastalanacaklar. Allah korusun dağdır olur. olur. Mevlübe kadar götürerek ne yaparsın? Güzel bir şekilde temmim alırsın zamanını kılardırsın. Ama ne zaman ki, ne zaman ki, Burada şey durumdan kalkar daruret durumu. Anladım. Da Belki bak, famyon e ne soğuk olmam evet, <gülüyor> evet, so so so arkadaşlar. E sen bir şey söyleyeyim. Ne diyeyim? Ne sen evet, ona şimdi ya. yani. yani. Ben el kaldır yani. Başka tamam. Ben devam ediyor. Oranın fiyatı. Senin orada devam ediyorsun. Ramazan yolda ben Aynen. çorabı çıkardığınızda abdest bozdur diye. Şimdi bak. Aynen delir. Buyurun hocam. Böyle sormayayım da. Bak şimdi. Abdest aldın. Sabahleyin Evden çıkıyorsun. Güzelce abdest aldın. Ayağını yıkadın. Giydin çorabı. Bismillah debin çıktın. ne oldu. Abdest bozdun. Tuvalete gittin abdest bozdun. Tamam. Ondan önce... Ulan bizim var ya kolay anlattığım için bir imortiler mi? Şimdi, derim, abdest aldım, baştan anlatıyorum. Abdest aldın, evet. ayaklarını yıkadın, çorabını giydin, tamam mı? İş yerine gittin, abdestlisin, abdestini bozmadın. Yani ne büyük evet. tuvalet, küçük abdest, büyük abdest yerine, abdest mederine, abdesti bozma, abdesti bozma, abdesti deriz, abdest, yap, yap. abdest devam ediyorsun, O çocuğun yerde çoraplarını çıkardın. İçine toprak gitti Büyüseş, çırpacağım. Anlıyorum ben şimdi, tamam. Dur. Bir dakika yaşa. Hiç karış. Absesi bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bırak onun Ben, e, ben, ben ne zaman çorabımı çıkarsam tekrar var. ayağımı yıkarım baba. Onu da tekrar. Abses algılıyor. Yok. Bak. İyi yani, atın Bak. Yani, şey. Bak. <gülüyor> baştan anladım. Ya ben dinlerim akşamı <gülüyor> Allah Allah. Yok, yok, Karışmayacaktır. Yok, absin aldın. Çorabını giydir. Tamam. mı? Çorabını evet. giyince. Ondan sonra abdest bozdun. Abdest aldın. Neyse. Ayağının şey, çorabının üstüne meste. Belli bir zaman geçti. Tamam. mı? Sen abdestlisin. Tutun çorabını çıkar. Abdestin devam ediyor kardeşim. Çorabı yeniden yeni ne zaman çorabı çıkarsan tekrar abdest alırım. 5 dakika çorap. Senin lifa şey demiyorum. Yani bu konuda kesin bir çünkü alimler diyor ki bu konuda Şeyhülislam İbn-i fetvası var abdesti bozan şeyler bellidir onu çıkartmaz abdesti bozmaz demişlerdir bu burada noktadır. Şey Eğer içinde şık varsa git Tabii şey. Sadece ben bunu bildiğim için. Zaten ben tam bir şey de. Ayaklar yıkamanın fazileti. Bu da belli bir müddet olur. geçerse gelen bir geçer problemler oluyor. Durumluğu görüyorsun. Doğru. Ayaklar yıkadığında ayaklar o. Anladım. Ben öyle biliyorum. Yani bu konuda bu konuda Şeyh Hristiyan Ümse'nin fetvası. Biz de ona göre fetva veriyoruz. İstemeyen Allah'ım. Fırat sen ne diyorsun? Abi ben sorumu cevabını aldım ya. Tamam. Neydi lan böyle bir iş. Ramazan şimdi bir yere gittik sefedeyiz. Dur. Şimdi vardık kardeş akşam işte çolapları mesdettik. Akşam uyuyacağız tamam mı? Çolapları çıksattık uyuduk sabah kalktık giydik. O kadar değil. O da bana onu yaz. O kadar değil. O kadar değil. işi karıştırıyor. O kadar değil. Ramazan işi karıştırıyor.